998. konu, Hazreti Ebu Bekir ile Ebu Derdağ'ın gösterdikleri sabır, bazı sahabiler Ebu Bekir'in huzuruna geldiler, hastalığı sebebiyle onu ziyaret ettiler, ey Allah Resulünün halifesi, sana bir doktor çağıralım, sana baksın, seni kontrol etsin, dediler, Ebu Bekir, doktor bana baktı, deyince, onlar, peki sana ne dedi, diye sordular, Ebu Bekir, bana, ben istediğimi eksiksiz yaparım, dedi, cevabını verdi.